Hazırlayan ve sunan Oğuz Tanrıdağ. Merhabalar efendim. Ben Oğuz Tanrıdağ. Beyin Kültürü Programı'na hoş geldiniz. Bugün 30 Kasım 2015 Pazartesi. Hepinize iyi günler diliyorum. Bugünkü programımda beyin bilgilerinin tarihi bağlamında çok yaygılı olan bir düşünceyi İrdelemek e, ve eleştirel bir zeminle incelemek istiyorum. Bu düşünce birçoğumuzun beynine adeta değiştirilemez bir gerçek olarak kazınmış olan beynin diye veya alternatif bir yaklaşımla beynin çok azının bilindiği düşüncesidir. Bu düşünce nereden gelmektedir? Ve zaman içinde ne gibi değişimlerle sürmüştür? Bunu izlemek istiyorum. Daha önceki programlarımda beyinle ilgili ilk gözlemlerin günümüzden 3500 yıl öncesine eski Mısır'a kadar dayandığı yapılan papyrus çevirilerinden Örnekleri okuduğumuzu söylemiştim. Hatta bugün modern nörojde kullanılan ve işe yarayan bazı prensipleri o dönemde gözlemlendiğini de ilave etmiştim. Örneğin bugün nörolojide e, beynin bir tarafına herhangi bir problem olduğunda bu problem hareket sinirlerini etkiliyorsa Gövdenin karşı tarafında felç görülmesi gayet olağandır. Çünkü hareket yolları beyinden çıktıktan sonra belli bir yerde çaprazlaşma gösterir ve gövdenin karşı tarafına geçer ve hareketlerini sağlar. Aynı şekilde beynin sol tarafına herhangi bir şey olduğunda bu problem eğer beynin sol tarafında yer alan konuşma bölgesini etkiliyorsa Hastanın tercihine ek olarak konuşamayacağı da kesindir. Modern nörolojide hastaların günlerik çözümlerinde kullanılan bu önemli prensipler 3500 yıldan beri bilinmekte olan prensiplerdir. Ve e, eski Mısır'ın orta krallık döneminde yazıldığı ortaya çıkan bazı tıbbi papyrusların tercüme sunucunda savaştan sonra yararlılarda bu tür şeyler e, gözlemlendiği kayda alınmıştır. Daha sonra Hipokrat'ın e, davranışları beynine bağladığını görürüz. Bütün davranışları beyinle açıklar ve beynin içindeki suyun miktarı ile açıklar. Beyin içindeki su günümüz nörolojisinde hala önemini koruyan bir faktördür. Bazı hastalıkların ortaya çıkmasında, bazı hastalıkların ilerlemesinde ve tedavisinde gözetilmesi gereken önemli bir faktördür. Örneğin bugün beyninin içindeki su artış gösteren yani hidrosefali olan bazı insanlarda dengelerinin bozulduğunu ve giderek bir çeşit bulama gösterdiklerini kabul ediyoruz. Ve ayrıcı tanılarımızda vardır. Böyle bir şeyi tespit ettiğimiz zaman bir beyin cerrahını e, başvurduğumuzda veya hasta gönderildiğinde etkili olan bir tedavi biçimi de onlar tarafından uygulanmaktadır. Yani beyin içinde biriken suyun başka vücut boşluklarına aktarılması tarzında. Beyin suyunu günümüz nörolojisi içindeki bu önemi e, aynı şekilde davranışlar bazında e, Hipokrat tarafından da gözlemlenmiş bir gerçektir. Ama modern nörolojinin tarihinde ne eski Mısır'daki e, tıbbi papyruslar ne de Hipokrat'ın bu gözlemleri geçer. Her şey 18. yüzyılın sonu ve 19. yüzyılın başından itibaren yapılandırılan bir bilim anlayışına bağlanır. Dolayısıyla benim bu konuda gördüğüm esas sorun bilgilenmenin tarihiyle bilim tarihi arasında halen yaşanmakta olan ve bir türlü giderilemeyen ve sonuçta bilinemezlik efsanelerini ortaya çıkmasına yol açan derin bir sorundur. Bilginin arkeolojisi yaklaşımıyla yani Foucault'cu bir yaklaşımla baktığımızda bu önemli sorunun nereden kaynaklandığı konusuna biraz olsun yaklaşabiliriz. Sorunun kaynağında bilginin bilimsel bilginin kökeninde yer alan bir birikim olduğunun unutulması yer alır. Yani bilgiyle bilimsel bilgi arasına bir ayrım konması ve bilimsel bilginin tarihinde bilginin genel olarak birikiminin çok önemli rolo, rol oynadığını unutulması yer alır. Bilginin tarihi felsefe tarihi demektir. Ve bilgi felsefeyle birikim göstermiştir insanlık tarihinde. Ve bilginin tarihi başından beri her dönemin bilgisini doğru yanlış mantıklı mantıksız olarak sınıflandırılan dönemsel bilgilerin çatışması değil, birbirinden farklı görüşler taşıyan filozofların birbirini takip etmesi sonucunda üst üste biriken, bilgilerin bir toplamı olarak bilgiyi ele alan bir tarihtir. O yüzden bilim zahiriyle baktığımızda sürekli bir çatışma zemininde eski ve yanlış ve yeni ve doğrunun boşluğunu görürüz. Bu boşma içinde yanlışın ve doğrunun ötesinde iki tip düşünen insan modeli ortaya çıkar sadece zamanın bilgilerinden haberli ve geçmiş dönemlerin bilgileri üzerinde zaman harcamanın gereksiz olduğunu düşünen ve her şeyi belirsiz bir bilim kavramıyla başlatan düşünen insan modeliyle geçmişin bilgilerini bugünün anlaşılmasının anahtarı olarak kabul eden ve insanlık tarihindeki düşünce birikimini bir bütün olarak benim ve kabul eden, düşünen insan modeli. Bugün bizi beyin efsanesiyle uğraşmaya giten çabanın kazımlar, beyinle ilgili bilgi tarihinin derin bir ihmalı yatmaktadır kalınca. Bu kopukluğun aslında sadece bilginin aktarılmamasından kaynaklanan ya da ihmalden kaynaklanan teknik bir sorun veya konu olmaktan çok öte iki farklı tarih anlayışının, iki farklı dünya görüşünün, iki farklı düşünme sisteminin çatışma zemininde ortaya çıkan bir sorun olduğu söylenebilir. Bunların da arkasındaki sorun, her dönemin kendi siyasal, ekonomik, ideolojik iktidarını yaratması gibi, kendi bilgi iktidarını da yaratması ve bu iktidarın geçmişin bilgilerini anlamamızı zor, bazen imkansız hale getiren bir güç zemini oluşturmasıdır. Her konuda olduğu gibi, beyin konusunda da yeni bilgi, yepyeni bilgi olmaktan çok, eski bilginin içinde oluşan çatışmalar ve çatlamalar sonucunda ortaya çıkan, içinde onlar iz, ondan izlen taşıyan, ancak ondan daha fazla bir şey olarak onun radikal biçimde biçim değiştirmiş halidir. Böyle düşündüğümüzde bilgi ve bilimsel bilginin arasında aşılmaz duvarlar koymaz, bilgiyi form değiştiren, gerekirse devrim, devrimci dönüşümlerle yoluna devam eden kesiksiz bir süreç olarak ele alırız. Beyinle ilgili bilinemezlik efsanesini daha da iyi anlayabilmemiz için insan zihniyle ilgili bir paradoksla da yüzleşmemiz gerekir. Bu paradoks bilginin doğasından kaynaklanan bir paradokstur. Yani daha fazla bilgi daha fazla belirsizlik getirir. Daha çok bilen bir insan veya daha çok bilen bir zihin daha fazla merak eder. Bu özellik insan evriminin diğer bütün beyinlerden farklılaşmasını yaratan temel özelliğidir. Günümüz insanı kullandığı imkanlarla önceki dönemlerden çok daha fazla bilgilerle olan ona sahip olan bir insandır. Her birimiz her türlü bilgiye bir klavye tuşu veya bir tık uzaklıktayız. Ama bu özellik belirsizliklerimizi azaltmıyor. Daha fazla öğrenmek istiyoruz. Ve daha fazla çelişki hissediyoruz. Buna insan beyninin kültürel evrimi de denilebilir. Ve kültürel evriminin nasıl olduğu bu süreç içinde kurallarıyla bellidir. Çelişki, irdeleme ve kendini aşma zorunlu. Bu evrim önünde sonunda beynin biyolojisini de etkiliyor ve etkileyecek. Bir farenin beyninde yeni öğrenilen bir bilginin yeni bir protein senteziyle sonuçlandığının gösterildiği gün insan beyni için kültürel evrimle biyolojik evrimin arasındaki köprünün kurulduğu gündür. İnsanlar Kendileriyle ilgili daha fazla şey öğrendikçe Öğrendikleri bilgiler Bilgiyi açtığını gidermek yerine Daha fazla şey öğrenme yüzyılları teşvik ediyor. Demek ki bu işin kuralı ve işleyişi bu. Buna yapılacak bir şey yok. Bu zihnin doğal çalışması. Öğrenme süreçlerinin doğal çalışması. Bilinemezlik iddiası bu açıdan bir türlü kapanmayan bilgi açlığının göstergesi oluyoruz o zaman. Olumlu açıdan bakıldığında, beyin konusundaki bilinemezlik efsanesinin, bu kadar uzun bir süre nesiller boyu etkilenme yaratan bir düşünce olay, olay gelmesi, hem de insan zihninin bu özelliğinin üzerine oturan bir iddiadır. Buna karşın, diğer yandan da, tarihin derinliklerinde gizli beyin bilgisinden, ve günümüzde insan beyniyle ilgili yapılan muazzam ve, e, ve çok kapsamlı bir boyutta devam eden e, araştırmalardan elde edilen bilgilerden haberli olmamak, tabii ki bu efsaneyi olumsuz anlamda besliyor, olumsuz anlamda besliyor. Ve bu bilgilerin insanı onun davranışlarını ve hayatını başka Başka bir şekilde açıklama potansiyeli getirdiğinin farkında olmadan zihinlerin varlığı ve bilginin kaynakları konusunda geçmişe takılı halinde kalmasına yol açıyor. Bu zihin kitlenmesinin en somut göstergesi beynin ne olduğu ne işe yaradığı kimlik ve benlik bilgilerimizin nasıl kazanıldığı ve bunlar eşliğinde yaşadığımız özel ve sosyal hayatları açıklama adına önerdiği bilgilere kapalı bir ve düşünce sistemine sahip olmaya devam etmemizdir. Aslında bu, beynin sürekli anlamda sağlam kabul ettiği, denenmiş, sınanmış bilgilere sık sık dönerek evrimden gelen kendini güvenceye alma alışkanlığı örneklerinden birisidir. Yeni bilgiler öğrenmenin beyni koruduğu ve güçlendirdiği söylenir. Ama yeni bilgileri öğrenme ve bunu sürdürme her şeyden önce bir cesaret işidir. Çünkü yeni bilgi demek aynı zamanda belirsizlik ve risk demektir. Yeni bilgi demek öğrenilmesi için tekrar ve ek gerektiren bilgi demektir. Sadece bu oldu bile insan beyninin geçmişle bugün arasında normal çalışmasını sürdürebilme adına sürekli bir mücadele, çatışma içinde olduğunu bir örneği olarak ele alınabilir. İnsan beynindeki en gelişmiş sistem olan ve sözünü ettiğimiz konulardaki tüm bilgileri içinde taşıyan bellek sistemi, hata yapmama adına eskiden edinilmiş ve sınan, sınanmış bilgilerin güvencesine ihtiyaç duyarken diğer yandan da zamana uyum sağlama ve dışlanmama öngörüsüyle yeni bilgilere ihtiyaç duymaktadır. Bu ve bunun gibi nedenler eşliğinde oluşmuş olan bilinemezlik efsaneleri ki bunun içindeki beyin bilinemez efsanesi şimdiye kadar o denli etkili olmuş durumdadır ki bu durum insanların beyinle ilgili yeni bilgilere kuşkuyla bakmalarına yol açıyor. Oysa var olan durumda insanlar belki de farkında olmadan beyinle ilgili birçok bilgiye sahipler. Farklı çevrelerden ve eğitim düzeylerinden insanlara beynin ne işe yaradığı ile ilgili sorun, sorunlar sorduğunuzda hiç kimse bu konuda bilgisiz ya da az bilgili görünmüyor. Örneğin hemen herkes beyni düşünme ve davranış organı olduğunu, bilinci, zekanın, dikkatin, konuşmanın, öğrenmenin, hafızanın, becerinin, uykunun, rüyaların, beyinle ilgili olduğunu, ve komanın, zeka özürlü olmanın, dikkat ve konuşma bozukluklarının, unutmanın, baş ağrılarının, ferslerin, sarı hastalığının, bağımlılığın, hatta psikiyatride karşılaşılan çok çoğu durumun beyinden kaynaklandığını biliyor. Üstelik bu bilgiler insanların ilaçlarından da etkiler diyor. Yani bu bilgiler inanan inanmayan herkes tarafından paylaşılıyor. Bu durumda düş durum düşünmek gerekiyor. İnsanlar beyinle ilgili bu kadar çok şey bilgine göre yeni bilgiler edinme konusunda neden bu kadar şüpheci oluyorlar? Belli ki zihinlerini karıştıran başka etkenler var. Yukarıda incelenen nedenlerin yanı sıra bu kuşkunun artmasındaki etkenlerden birisi de konuyla ilgili bilimsel kurum ve çevrelerden destekleyici açıklamaların gelmesi gelmemesi pardon yani sivil toplum inisiyatifi ve mesleki inisiyatiflerin zayıflığı hatta yeni bilgilerin doğruluğu üzerinde Kuşku uyandıracak tavırların sergilenmesidir. Aslında burada iki olasılık akla geliyor. Bunlardan biri ve çevreyle ilgili olanı, var olan bu bilgilerin beyinle ilgili uzmanlıkları olan, sözü dinlenir kişiler tarafından yeterince seslendirilmemesi ve desteklenmemesi. Ya da bu tür kişilerin bilgi eksiklikleri ya da özel çıkarlarının etkisiyle, Farklı şeyler ileri sürerek kafa karışıklığı ve güvensizlik yaratmaları. Bu konudaki en büyük örnek özünde beyin işlevleriyle uğraştıkları halde özünde beyin işleriyle uğraştıkları halde psikolog ve psikiyatristlerin insan davranışlarının ve onların bozukluklarının nedenlerini açıklarken beyne neredeyse hiç değinmemeleri ve bunları türlü çeşitli dış ve iç etkenlerle açıklamaları. Örneğin insanların davranış gelişiminde beyin gelişimi hayati bir faktörken bunları beyin dışındaki etkenlerle açıklamaları beyinle ilişkiler konusunda birçok bilgi edinilmişken şizofreni başta olmak üzere diğer birçok psikiyatrik durumu sadece çevre ve büyüme ve yakın aile faktörüyle açıklamak, açıklarken meyinden söz etmemeleri çok dikkat çekici. Bunlar şu anda toplumsal bilinç üzerinde ciddi bir dezenformasyon etkisine sahip yanlış ya da eksik bilgilendirmeler. Tabii ki insanlar da doğal olarak bunlardan etkileniyorlar. Haftaya bu konuya devam edeceğim değerli dostlar. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. kültürü. Tarihten, sanattan ve edebiyattan örneklerle beyin Halayan ve sunan Oğuztarı da açık radyo program destekçisi olun 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.